2005 yılından bu yana her yıl verilen yılın en kötü şirketleri Public Eye ödüllerinde bu yıl Brezilyalı madencilik devi Vale 48.000 oyun 25.000'ini alarak halkın seçimi kategorisinde ilk sırayı aldı. Berne Deklarasyonu ve Greenpeace İsviçre tarafından koordine edilen ödüller kar odaklı küreselleşmeye önemli bir eleştiri getiriyor. Bu yılın adayları arasında nükleer santral felaketinde tanıdığımız TEPCO, ayrıca Samsung, Barclays, Syngenta... Ve Freeport'un arasından sıyrılan Brezilyalı Vale, dünyanın ikinci büyük metal ve madencilik şirketi olarak küresel hammaddenin en büyük üreticileri arasında. Ödül töreninde Vale şirketinin iklim değişikliğine karbon salımı ile nasıl katkıda bulunduğuna dair bir çalışmada yayınlandı. Geçtiğimiz yıllarda Dow, Shell, Chevron, Bridgestone gibi küresel şirketler neden oldukları çeşitli sorunlar ya da yüklenmedikleri sorumlulukları için bu kötü ödüle layık görülmüştü. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yapılan açıklamaya göre Nijerya'nın kuzeyinde modern tarihin en büyük kurşun kirlenmelerinden biri yaşanıyor. Zamfara eyaletinde altın madenlerinden yayılan kurşun, yüzünden binlerce çocuk hastalandı, çok sayıda köyde toprak ve su zehirlendi. Köylerde çocukların %40'ında kurşun zehirlenmesi belirtilerinin görüldüğü kaydediliyor. Kurşunun altın madenlerinde çalışan yetişkinler tarafından köylere taşındığı, çok sayıda çocuğun altın ayrıştırma işinde çalıştırıldığı, bu sırada kullanılan kurşunun toprak ve suyu zehirlediği belirtiliyor. Son iki yıl içinde altın madenlerinden yayılan kurşundan zehirlenen 400 çocuk öldüğü kaydediliyor. Bölgede yetişkinler arasında da kısırlık ve düşük oranının çok yüksek olduğu haberleri var. Kurşun beyinde, böbreklerde, sinir sisteminde, ciğerlerde ve sindirim sisteminde tahribata yol açıyor. Geçen hafta Greenpeace eylemcileri Emine önündeki Mısır Çarşısı önünde genetiği değiştirmiş organizma karşıtı bir eylem gerçekleştirdi. İnek kostümü giyen bir eylemci sürdürdüğü silindirle yere atılmış sembolik Geydoğlu Mısır koçanları yumurta, süt ve yoğurt kutularının üzerinden geçti. Aralık ayında 13 Geydoğlu Mısır çeşidinin... Yem amaçlı kullanılmak üzere ithal edilmesine izin veren Biyogüvenlik Kurulu şimdi de 9 yeni geydoğulu mısırın ithalat başvurusunu inceliyor ve yasa gereği kamuoyunun görüşüne başvuruyor. Mısırdan patatese, soyadan şeker pancarına kadar 30 geydoğu çeşidi gıda amaçlı kullanılmak üzere izin bekliyor. Bugün hayvan yemi olarak gündemimize giren geydoğuların önümüzdeki günlerde doğrudan insan gıdası olarak soframıza gelmesi için hazırlık yapılıyor. Tarım ürünlerinin laboratuvarda üretilen çeşitler haline gelmesi, tohum ve kimyasal ilaç üreticisi çok uluslu şirketlere bağımlılığı artırarak geleneksel çiftçilikte ve yerel türlerin kullanımında olumsuz etkilere neden oluyor. Greenpeace, GDO'ya Hayır platformu ile birlikte bu mısır çeşitleriyle ilgili bilimsel görüşünü bu hafta kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı. Greenpeace, www.yemezler.org sitesinde devam eden sanal imza kampanyasında ise rakam 170 5.000'e ulaştı ve sizin de imzalarınızı bekliyor. Yemezler.org Antalya valisi Ahmet Altıparmak'ın Çıralı sahilinde sponsorluk karşılığı özel bir şirkete kiralanan alanda futbol sahası bulunduğuna yönelik açıklamasına tepki gösteren köylü kadınlar protesto için alanda futbol oynadı. Giderek dozu artan protestolara sahne olan karate karitaların yaşam alanlarından Çıralı'daki duruma müdahale eden Antalya valisi geçen hafta inşaat çalışmalarını durdurttu. Çıralı plajındaki 18 dönümlük alanı 10 yıllığına kiralayan turizm firmasının bölgede yürüttüğü inşaat çalışmaları idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma talebiyle açılan dava sonuçlanıncaya kadar Vali Ahmet Altıparmak talimatıyla durduruldu. Vali'yi biz de hassasiyetinden dolayı kutluyoruz. Böylece dünyanın en iyi plajları arasında anılan Çıralı kumsalındaki birinci derecede doğa sit alanı konumundaki alanın tahribi yargı kararını verene kadar durdurulmuş oldu. Karar Çıralı'daki halk tarafından sevinçle karşılandı. İngiltere ve Fransa nükleer enerji santralleri kurulması ve insansız uçaklar geliştirmesi için işbirliğine gideceklerini duyurdu. Nükleer enerjiye yönelme girişimi Japonya'daki nükleer felaket sonucunda meydana gelen radyoaktif sızıntı üzerinden henüz bir yıl geçmemişken gündemdi. İngiltere hükümeti 2025 yılına dek mevcut santrallerin yanına 8 yeni reaktör yapılacağını belirtmişti. Avrupa'nın geri kalanı Fransa dahil ülkeler nükleerden çekilmeyi düşünürken İngiltere geri kalmış ülkeler ve Türkiye gibi davranıyor. Nükleerden çekilen Fransa ve Japonya'dan teknoloji almaya kalkıyor. Artvin'in Cerat Tepe mevkinde yapılmak istenen madencilik faaliyetlerine ilişkin ihale Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Artvin'ler ihalenin yapıldığı saatlerde Genel Müdürlük önünde eylem yaptı. Maden İşleri Genel Müdürlüğü önünde toplanan Artvin'ler maden çıkmasın, Artvin'in yeşili solmasın. Derelerimiz özgürdür, özgür akacak dövizleri taşıdılar. Eyleme Çevre Platformu ve Demokratik Kitle Örgütü temsilcileriyle milletvekilleri de destek verdi. Artvin Çevre Platformu adına konuşan Tekin da dünya koruma alanı ilan eden ve Milli Park statüsündeki bölgenin üzerinde yaşayan insanların rızası olmadan madenciliğe açılmasını doğa katliamı ve göçe zorlama olarak nitelendirdi. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.